Gönül Sohbetleri Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri Selamü Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuh Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala seyyidil mürselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب مزات الشياطين اعوذ بك يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم حم الكتاب المبين انا انزلناه في ليله مباركه ان فيها يفرق كل الله العظيم bil azim, bil ve ve Türkiye'nin ve dünyanın her tarafında dinleyenler bir araya gelmemiz imkan dahilinde olmayan kimseler inşallah lalegül efemin başına geçsinler. Mubarek gece, Berat gecesinde, Berat gecesi ile ilgili özel sohbeti dinlesinler inşallah ve dinlesinler. Bütün insanlar uyarsınlar, duyursunlar çünkü kafletle geçirilecek bir gece değil. Şimdi önemin arz edeceğimiz üzere kafletle geçirilmesi Allah muhafaza buyursun. Bir senenin husranı bir daha seneye kadar başımıza gelecek. Kazaların kaderlerin taksim gecesi, takdir gecesi ve böylece. Yapılacak duaların çok önemi var. Çok fazileti var. Başımızdan kaza ve belaların kalkması ve hayırların hakkımızda yazılması için çok tesiri var. Biliyorsunuz hadis-i şerifi "La <gülüyor> yeruddu'l-kaza illa'd-du'a." Duadan başka hiçbir şey kaza ve kaderi geri çeviremez. Demek ki dua kaza ve kaderi bile geri çevirebilir. Hadis-i şerifte "İnne'd-du'a ve'l-belâ'e leya'telican ilâl Dua dualarla belalar Kıyamete kadar çarpışırlar Bela gökten inerken Dua yerden çıkar havada kapışırlar O dua o belayı Sahibinin başına düşmesini Engeller bırakmaz Tabii bunun için mevsimler kollamak lazım Kıymetli mevsimleri Boş geçirmemek lazım gafletle geçirmemek lazım Bir beraat gecesinde uyumak Gaflet etmek duaları ihmal etmek ee, Namazları ihmal etmek zikirleri ihmal etmek Neyen patlar Bir senenin zararına patlar ve bir daha seneye kadar da ya nasip, bir daha berata çıkar mısın? Onun için Rabbimiz Tebarek-i Teala Duhan suresinin bidayetinde bu gecenin fazileti hakkında buyuruyor. Hâmim. Bunlar huruf-u mukattaadır, Kur'an-ı Kerim'in şifreleridir. allah Alem bir muradi bi dalik, içlerinde bulunan gizli hikmetleri ve manaları ve sırları Rabbimiz bilir. Bundan sonrası muhkem mana verebiliyoruz vel kitabil mübin kendisi apaçık ve kullara lazım olan her şeyi açıklayan o yüce kitaba yemin ederim İnna muhakkak biz enzelna biz indirdik hu onu Burada biz neye göre mana veriyoruz ileride emran min indina katımızdan bir emir indirdik o oraya racı ediyoruz e, zamir ilerisine rucu eder mi eder çünkü bunun misli vardır. E, evvela müfem bırakılır. Sonra izah edilir. İnna biz onu indirdik. E indirdik? Emran mil işte ilerse onu açıklayacak. Katımızdan büyük bir emri fermanı, hükmü kararı indirdik. Fî leyletin mübarek etin. Çok bereketli bir gecede. İşte bu leyleyi mübareke hakkında ikrime radıyallahu anh vesaire müfessirin izzam hazaratı berat gecesi manası veriyorlar ki Berat gecesinin birçok isimleri vardır. Bunlardan birisi de mübarek gece olarak zikrediliyor. Ebul Hayr-ı Talekani Hazretleri 22 kadar Berat gecesine isim saymıştır. Tabi isimlerinin çokluğu müsemmasının o ismin sahibinin şerefine delalet eder. Leyley-i Mübareke, mübarek gece. Öyle mübarek gece ki arştan yedi kat yerin dibine kadar allah Teala'nın feyizleri, bereketleri, tecellileri, nurları yağar. Öyle mübarek gece daha bulunmaz. Ondan sonra leyletül kısmeti ve takdir, kader, kaza kader gecesi, kısmet takdir gecesi, o gecede eceller yazılıyor, hacca gidecekler yazılıyor, kimlerin öleceği yazılıyor, Allah Allah. Ne işler dönecek, ne işler? Haşa anamız sordu, ya Resulallah, niçin Şaban ayında çok oruç tutuyorsun? Buyurdu ki, Ya Ayşe innehu şehrun, Yüce hüli melek-i ve O öyle bir aydır ki Şaban ayı o senenin kalanında bir daha sene Şaban ayına kadar ruhu kabzedilecek. Yani canı alınacak kişilerin, öldürülecek kişilerin isimleri ölüm meleğine o gece teslim edilir. O ayda teslim edilir senelik dosya. Ben de istiyorum ki ismim illaki bir sene e bir daha seneye çıkamayacağıma göre e, Şaban ayında orucu fazlalaştırayım ki benim ismim ölüm meleğine teslim edilirken ben oruçlu olmuş olayım da Rabbimin rahmetine nazhar bulunayım. Onun için Atayi ibn Hazretleri de böyle buyururlardı. Şabanın yarısı olduğu zaman yani yarı gecesi, 15. gece, beraat gecesi ölüm meleğine bir defter verilir ve denir ki ilk biz ben bu bu bu sayfada adı yazılanların canını alabilirsin. Bu seni alacaksın. artık adam ağaç dikiyor. Yeni evleniyor. Bina yapıyor. Halbuki bir daha seneye çıkmayacak. O gece ismi ölüler arasına kaydediliyor. Onun için kısmet ve takdir gecesi. Leyletut Tekfir, günahları örten gece, bütün günahlara kefaret olan gece ki Meleklerin sayfalarından da siliniyor. Cezalar kaldırılıyor, azaplar kaldırılıyor ibadet yapanlara. Ne kıymetli kefaretler bağış ediliyor Leyletül İcabe İcabet gecesi. Dualar kabul ediliyor. 5 gecede duaların geri çevrilmemine dair hadis-i şerifler size evvelki derslerimizde rivayet etmiştik. Leyletül Hayat, Hayat gecesi ya Hayat gecesi çok mübarek bir gece olduğundan maddi ve manevi ihya gecesi ve melekler allah Teala'dan kader, kader ve kaza sayfelerini teslim almakla meşgul olduğundan akşamla yatsı arası kimsenin vefat etmediğine dair rivayetler burada arada zikrediliyor. Eyletü idil melaike, meleklerin bayram gecesi, biliyorsunuz meleklerin iki bayramı vardır, insanların da iki bayramı. ...bizimki gündüz olur çünkü gece uyuruz... ...meleklerinki gece olur çünkü melekler uyumazlar... ...bizim Ramazan-ı Şerif ve Kurban-ı Şerif bayramı... ...meleklerinki de gecesi gecesiyle Kadir gecesi oluyor... ...leyletül berae ve leyle tussak Berat gecesi... ...vesika gecesi... ...çünkü... ...nasıl tahsildar... ...beytül male ait cizyesini, haracını, vergisini aldığı kimselere... ...sen vergini ödedin diye makbuz yazıp veriyor allah Teala da tevbe edip salih amel işleyen kullarına bu gecede cehennemden beraat yani kurtuluş fermanı yazıyor. Onun için Ömer İbni Abdülaziz Hazretleri beraat gecesinde yüz dökat namazı var. Onlar hep beraat gecesinin namazları bahsinde bulun. Şaban-ı Şerif kitabını elinize alın. Şimdiden hazırlanın. Dersinize iyi çalışın. Beraat gecesi bir gece hemen gelip geçer. Şimdiden ne yapacağınızı bilin de eliniz ayağınıza dolaşmasın. Sonra bazı yapacaklarınız geri kalmasın bir daha seneye kadar ağlamanın zırlamanın manası yok. Sağlam iş yapalım, doğru iş yapalım, yalvaralım, yakaralım, bir daha seneye kadar belasız yaşayalım. Ömer İbni Abdülaziz Hazretleri o mübarek geçede, namazını bitirince kökten bir kağıt düştü önüne, yanına ve onda ne yazılıyordu? Bu, ''Hâzi beraetun minel melikil aziz ni'abdi Ömer İbni Abdülaziz.'' melik Aziz olan yüce padişahtan Allah tarafından kulu Ömerip Neabdilaziz'e cehennemden kurtuluş fermanıdır. Leyde Caize, Hediye gecesi, bahşiş gecesi, bol bahşişler, feyizler, bereketler o gece verildiği için buşmalmış. Leyletü'r-Ruchan, tercih gecesi. Bunda çok manası var. Kadir gecesi dışındaki diğer tüm gecelere tercih edildiğinden onun onda amel eden, salih amel işleyen kullar diğer kullara tercih edildiğinden Efendim vesaire madde madde madde yazmış Leylet-ül tazim Tazim gecesi büyük tutma değer verme gecesi Bunda çok manası verebilir allah Teala bu geceyi diğer gecelere karşı Büyük saymıştır Bu gecede ibadet edenleri de diğer kullana karşı üstün tutmuştur Leyletül Kadir Kadir gecesi Çünkü Kadir iki anlama geliyor Kadir kıymet kökünden geldiği için Allah katında ve melekler nezdinde bu gecenin şerefli olduğuna delalet eder Demek ki ismi çok İsmine göre de Efendim manası çok bereketi çok reyturu <gülüyor> furan ve eltkıminen niran. Maferet gecesi, cehennemden beraat gecesi, ateşlerden azat gecesi. Allah Teala 15. gece beraat gecesinde birinci kat semaya iner. Allah Teala bizim gibi inmekten çıkmaktan münezzehtir. Yani oradan tecelli eder. Birinci kat semadan en yakın gökten tecellisi artar. Yani bize tecelli daha ziyade ulaşır. Yani daha fazla fark ederiz. Ve kulların amellerine bakar Af affeder Tevbe edenlerin tevbesini kabul eder Hayırlı murad isteyenlerin duasını kabul eder Allah teala tevekkül edenlere Rabbim her hususta kifayet eder Ama kalbinde kin taşıyan Müslümanlara karşı nefret besleyen Müslüman kardeşlerinin Selamını almayan onlarla konuşmayan Ne acayip işlerle karşılaşıyoruz Neler duyuyoruz Bir tutam sakallı adam Hoca adam efendim takva geçinen adam teheccüd kaçırmaz efendim bu kadar ibadet de var bir de bakar hiçbir şey yok adam e, birilerine gönül koymuş ne olduğu da bil adam selam veriyor selamını almıyor ya sen berat gecesi nasıl affolacaksın olacaksın yazıktır ya bunu şarapçılar yapmaz be millet içki içen kumar oynayan insanlar vardır bu şekilde birbirine küstürmezler sebepsiz yere müslüman müslümana küstürür mü? sebepli de olsa 3 günden fazla küstürülür mü ya 3 günden fazla haramdır Selam ver, vermek sünnet, almak farz. Adam sana selam verirsen selamını almıyorsun. Berat gecesi yandın sen yandın. Allah Teala bütün günahları Berat gecesinde bağışlar ancak şirk koşan, haksız yere adam öldüren, ehli sünnet dışı sapık fırkalara bağlı olan bunlar Berat gecesi affedilmeyecek olanlar özel bir bapta yazılmıştır. Efendim Leyletül Arz, Arz gecesi. Allah Teala'ya amellerimiz arz edilecek. Senelik arz niteliği taşıyor. Bir senelik amellerimiz, anlık arzlar var, günlük arzlar var, haftalık arzlar var. Bunların hepsi anlatılmış. Ancak senelik Rabbimize amellerimizin gösterimi, ferahat gecesi yapılacak. Leyletün nesh, nesh gecesi. Bu da bazılar hakkında hükümler değişecek. Saadet kararı, bazılarının hakkında iyi karar kötüye dönecek. Allah muhafaza buyursun. Bazılar hakkında kötü karar iyiye dönecek. Hakkımızdaki karar kötü bile olsa Rabbim <gülüyor> Allah dilediğini siler istediğini yazar buyuruyor. Demek ki Rabbimiz isteyeni iyi halden kötü hale istediğini iyi halden kötü hale istediğini kötü halden iyi hale çevirebilir. Kiminin afiyeti musibete çevirecek. Kiminin musibeti afiyete dönecek. İnşallah musibetlerimiz afiyete dönen kullardan oluruz. Kiminin hayatı ölüme tebdil edilecek. Kiminin ölümü hayata tehvil edilecek. Kararlar değiştiriliyor. Yaptığın duaya göre meleklere bildirilmeden önce dualarla, sadakalarla, iyi amellerle hükümler değişebilir. Çünkü hadis-i şeriflerde bu bildirilmiş. Ayet-i kerimede de var. <gülüyor> Uzun yaşadılanın ömrü uzatılır veya ömründen noksan edilirse mutlaka hepsi kitapta. Demek ki ömür uzar, eksilir. Artar, eksilir ömür. Ama Allah'ın kitabında o artıp eksileceği de yazılı olduğundan Allah'ın ezeli kararı bozulmuş olmaz. Ancak meleklere teslim edilecek zamana gelinceye kadar o tebdilat, tahvilat, değişiklikler söz konusu olur. Ama meleklere verildikten sonra e, yürürlüğe girmiştir. Artık nesra müsait değildir. Hüküm değişecek değil. Onun için Berat gecesi çok acayip dualar lazım. Le'letü'l-lehzı ve nazar <gülüyor> Tecelli ve bakış gecesi. allah Teala Kabe-i Muazzama'ya Berat gecesine nazar eder. Evet Ayşe rivayet rivadet hadis-i şerifte. İnna Allah Azze ve Celleyle Hazı ille fi kullu amin. Lhza Allah Teala her sene Kabe'ye bir an bakar, bir bakış bakar. Yani bir tecelli. Devamlı tecelli var ama özel bir tecelli var. Fakinde dehlüket tahin kulubul müminin ile ya. İşte o zaman müminlerin kalpleri Kabe'ye doğru akar. Ah orada olsaydık diye. Böyle içleri yanar. Ve dehlüket fi ileyeti'nin nisfi min Şaban. Bak o da Berat gecesinde olduğunu bu hadis şerif. Beyan ediyor. On yedinci zine, zinet gecesi. Ameller, cennetler süslenir. Cennetler donanır. Müminlerin ruhları cennet o gece süslenmesinden dolayı büyük haz duyar. Ta neler neler neler neler. Bundan dolayıdır ki feraat gecesi bu. Bunun fazileti bitmekle, saymakla bitmez. Biz onu mübarek gecede indirdik. Bak bir ismi mübareke. Ta on yedi isim saydık. Ta da Ebu'l-Gayruzleri 21'e kadar çıkartmış. İnna kunnâ mündirîn. Şüphesiz biz daima uyarıcılar olduk. Mevla buyuruyor ben size uyarıyorum. Ben size önünüzdeki tehlikelerden haberdar ediyorum. Önünüzde ölüm var, kabir var, mahşer var, sırat var, mizan var. Bak çok tehlikeli işler var. Dünya yatma yeri değil. Dünya çalışma yeri. İstirahat yeri ahirettedir. Burada yatanlar ebedi ahirette yatamazlar. Ateşte nasıl yatacak? Cehennemde uyunur mu? Onun için bak mevsim var. Ticareti bilenler mevsimi kollarlar. Her mal her zaman para etmez. Ne zaman ne geçerse o işi yapmak lazımdır. Nasıl gafil olur insan? Yok efendim yazlıktayım, yok havalar sıcak, yok tatildeyim. Ya ölümün tatili mi var? Ben hiç duymadım ki cenaze imamları belediye 3 ay tatil verdi. Devamlı ölüm var. Her gün cenaze kalkıyor bu salladan ya. Nerede tatil var? Ben böyle bir şey duymadım. Siz nereden bu rahatlığı buldunuz? Mübarek gecede camiye gitmesin, ibadete gitmesin, gitmesin bir yere tatile bilmem yazlığa şuraya buraya. cemaat. Ya beraat gecesinde insan cemaatle namaz kılmadan olur mu ya? Yatsı namazı cemaatle kılınmadan o gece iyi olur mu ya? E sıcağı çattı ben ne yapayım? İyi. Azra Aleyhisselam da gelir bulur seni ne zaman yazıldıysa. O zaman e ya şimdi biraz bana müsaade et. E böyle yazıldı berat gecesi ben ne yapayım der sana. Dua etsene. Başının derdine baksana ya. Çaresine baksana. Biz uyarıcılarız Allah buyuruyor. Sizi uyarıyoruz. Bak Berat gecesi kimler öleceği dosyalanacak. Artık ondan değişmez. Kimlerin başına ne gelecek kopyalanacak meleklere verilecek. Ancak bir pay var. Dua ile belayı çeviririm Mevla buyuruyor. Fiha <fî> o mübarek gecede yufraku kullu emrin hakim. Her sağlamış rızıklar, eceller bak On sonra bas bas bağırıyorsun İşlerin bozuk. Geçinemiyorum. E. e Berat gecesi <gülüyor> dua atmıyorsun. Namaz kılmıyorsun, zikretmiyorsun, uyuyorsun, yatıyorsun aşağı. On sonra bir sene rızkın dar olacak. Ne olacak? Yağmur duası bu kadar yapılıyor. Berat gecesi tam tutacak zaman. Bu sene bolluk olsun, bereket olsun isteyen. Ya? Ecel ne kadar önemli bir mesele. Hikmetli önemli işler o gecede tarafımızdan ayrılır. Emran <gülüyor> bin katımızdan, tarafımızdan Pek büyük bir iş olarak. Böyle rastgele işler değil. Öyle, Şunu yiyeyim, bunu yemeyeyim meselesi değil bu. Bir senelik yiyeceğin, içeceğin, rızkın, hasta mı olacağın, sağlam mı kalacağın, öleceğin mi, gömülecek mi, hacca gidebileceğin mi, efendim ne işler olacak? Bütün önemli işler o gecede ayrıma tabi tutulur. İnna künna nursilin Biz daima elçiler, göndericiler olduk. Rahmeten min Rabbik. Senin Rabbin acıdığı için kullarına peygamberler gönderiyor. Peygamberler vasıtasıyla kullarına bu geceleri, bu günleri, bu mevsimleri haber veriyor. E, o peygamberlere de melekler gönderiyor. O acımasa, kullarını haberdar etmese bizim gibi zavallılar ne duadan haberi var, ne gecesinden, ne günden haberi var. Öyle yaşarız cahilane, hasirane Perişan oluruz. اِنَّهُ hu السَّمِيعُ Hakkıyla işiden, ziyade bilen Allahu Teala ve tekaddes hazredir. Ancak ve ancak odur. Onun için allah Teala kimin cenni tayin edecek, kimin rızkını ne kadar yazacak, kimi zengin edecek, kimi fakir edecek, kimi diriltecek, kimi öldürecek, Berat gecesi de bunları takdir eder. Cibril, Mika'l, İsrafil ve Azrail aleyhisselam meleklerin peygamberlerine bildirir. Bir daha seneye kadar kulları hakkında bu hükümleri icra ettirir. Şaban-ı Şerif'in yarı gecesinde kaza ve kaderlerin takdir edileceği Ebu Duha radıyallahu anh, tarafından beyan ediliyor. Kadir gecesinde ise bu hükümlerin yazılı bulunduğu rüskeler erbabı meleklere teslim edilir diye aralarındaki farkı bizlere beyan ediyor. Zemekşeri'nin beyanına göre bir senelik olaylar, hadiseler, önemli meseleler levh-i mahfuzdan kopyalanıp istinsah edilip Berat gecesi bu istinsaka kopyalanmaya başlanıyor. Kadir gecesi bitiriliyor ve bu dosyalar dört meleğe tevdi ediliyor. Rızıklarla ilgili nüsha, yazı, dosya Mikael Aleyhisselam'a, harplerle zelzeleler, yerler felaketine. Dosya Cebrail Aleyhisselam'a hastalıklarla, ölümlerle ilgili kayıtlar ölüm meleğine, yıldırımlar, yer çöküntüleri bir de kulların amellerini neler yapacaklarını zapt eden evrak yani yazıp kaydeden evrak dosya birinci kat zamanın görevlisi İsmail isimli büyük bir melek var. Miraç gecesi dersinde anlatıyoruz onu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle görüşmesini o İsmail isimli meleğe teslim ediliyor. Bu itibarla mübarek gece Kur'an-ı Azimüşşah'ın Duhan suresinin başında zikredilen mübarek gecenin berat gecesi olduğuna dair birçok hadis-i şerif ve rivayet mevcut olduğu zikrediliyor. Ebu Hureyre radıyallahu anh ta'nın hadisinde Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tuktau la calimin şaban la şaban. Eceller şaban'dan şaban'a kesilir. Hatta innen racule leyenki hüveyu ledü lehu ve gıdkara cesmuhu fil mevte. Adam yeni evlenir hatta veya yeni çocuğu olur. Öyle sevişli zamanında ama berat gecesi ismi ölüler listesinde çıkmıştır. Haberi de yoktur. Onun için Fakrime radıyallahu anh bu hate mana verirken Fî leyletin-nûs mü Şaban sene Şaban'ın 15. gecesi senenin işleri kesin karara bağlanır ve <gülüyor> diriler ölüler seçilir. Ve <gülüyor> yücce'l-hac hacca gidenlerin kaydı yazılır. Artık ona ne fazla ne eksik olmaz. Adam şimdi işte, e ben gideceğim belli, ben yazıldım, Kur'an'da çıktı. E ne belli? Hastanelerde mi olacaksın, mezarda mı olacaksın? Kaç kişi öyle? Hatice gitmesine bir hafta kala öldü mezara girdi. veya hastaneye kaldırıldı. Hiç takatı kalmadı. Neler? Sen ne biliyorsun? Senin elinde mi? Sen senin elinde misin? Ben benim elim miyim de. Bu sene Hatice yazıldım da. Yarın ne olacağını değil, bir dakika sonra ne olacağını bilen yok. Onun için, Rabbimize yalvarmaktan başka çare yok. Onun için İbn-i ham Hanbeli Hazretleri buyururlardı ki, Ey uzun kuruntularıyla meşgul olan, ve kötü amelleriyle mesur olan kişi uzun uzun emel, tuğle emel diyoruz ya. Eceli burnun ucunda, emeli kapının ucunda. Yani çok daha yaşarım. Şunu yaparım. Efendim torunum olur. Torunumu evlendiririm. Şuna yazık yaparım, şuna kışlık yaparım, şu yatırım yaparım, şu işi yaparım, şunu alırım, şunu satarım. Bir sene sonra şu telefonu değiştiririm. Efendim iki sene sonra arabayı değiştiririm. Hey gidi hey. Bir de yaptığı kötülüklerle sevinen insan. Günahlarıyla iftihar eden insan daima ölümden korkar halde ol. Zira sen ecelin ne zaman üzerine hücum edeceğini bilemezsin. Ebu Bekri Sıddık radıyallahu çok okurdu bu beyti. Kullumriin musabbahun fi ehlihi vel mevcu edna min şirakin alihi Ölüm takunyasının kayışından daha yakınken herkes ailesi arasında sevinçlidir sabah erken. ...kakmış, kahvaltı yapacak... ...tereyağı, kaymak... ...bir de sıcak ekmek... ...birkaç çeşit yemek... ...kahvaltıda beğenen yok... ...peynir zeytin oldu mu... ...ay bugün hiç kahvaltılık yok... ...vah vah vah vah vah... ...peynire zeytin diyor ki hiç kahvaltılık yok... ...ne olacak? 18 çeşit olacak en azından... ...en az 5 çeşit reçel... ...marmelat... ...şökelle, mokelle... ...sür gitsin... ...dur bakalım... ...böyle sevinçlisin ama... Belki de ölüm takunya'nın kayışından daha yakın. Ne demek? Ayakkabının bağı ne kadar yakın? İşte elini uzatsan ayakkabına uzanırsın. Halbuki adam şalvarını giyerken dizine çekti öldü. Daha şalvarını göbeğine getiremeden. Sen ne biliyorsun ne kadar yaşayacaksın? Acaba elini ayakkabının bağına uzatabilecek misin? وَأَمِّلُوا اَنْ اُخَلَّدَ وَالْمَنَاءَا tedur' عَلَيَّ مِنْ كُلِّ النَّوَاح۪يۜ Ma edri ve in emseytu yuma lali la Her taraftan ölümler yağarken üzerime ben de umuyorum ki ebediyen yaşatılacağım. Bir gün akşama kavuşsam da bilemiyorum ki belki de sabaha kadar yaşatılmayacağım. Yani ölüm sebepleri üzerimize yağıyor. Bak adam dün geminin halatı koptu, görevli öldü. Allah rahmet eylesin. Ne bilecek adam ya geminin halatını işte takmağa çıkarmaya uğraşıyor. Yolcular inecek falan orada görevli adam vazife yapacak. Hiç o anda ölecek aklına gelir mi ya? Öbürü daha acayip. Emniyet müdürü emekli adam silahını satacak. Çağırıyor adamı. Müşteri ise silahını gösterirken falan deneme mi yapacaklar ne edecekler? dün haberler anlatıyor. Ee, karşıda duvar var duvar. Orada da bir poster var takımın posteri. Ha, bunu hedef al demiş at demiş deneme bir atıyor, kurşun duvarı geçiyor. Duvarın arkasına dükkan var. Dükkanda 33 30, 30 yaşlı oturan bir genç kasada oturuyor. Giriyor kurşun kasada oturan çocuk ölüyor. Allah rahmet eylesin. Yani demek ne ne demek istiyorum? İnsan ya ha burada oturuyoruz. Odada ne olacak? Gelip kurşun başka taraftan geliyor. Ama anasını çok takdir ettim. Paşa açık idi ama itikadı çok düzgün idi. Çoğu başı kapalılarda hatta çarşaflılarda belki öyle itikad bulamazsın. Kadın çıktı haberlere de evlat acısı bu kadar zor bir şey. Başına gelmiş dedi ki ben kadere inanıyorum dedi. Elhamdülillah Müslümanım dedi. Ve dedi bu benim oğlumun kaderiydi dedi. Bunu da daha taze ölü çocuğu yeni ölmüş öyle benim diyen kadından bu lafı duyamaz. Onun için öyle başı açık deyip de herkesi de Efendim o başı kapalısın diye, çarşaflısın diye, başa, öbür de başı açık diye, e, hakir görmeyesin. Bakarsın ehl-i itikadı vardır, bak o itikat ona hidayet getirir. O itikatla kurtulur. Hadis-i şerifte ne buyuruyor? Ben kulumun çocuğunu aldığım zaman, melekler onun ruhunu aldığı zaman, meleklere sorarım. E kabastum abdi, kulumun çocuğunu aldınız mı? Ne aldık derler. Kabaldım Gönlünün meyvasını aldınız mı? Evlat gönlünün meyvasıdır. Neam? Evet derler. Mazerka Alemdi. Peki kulum nasıl karşıladı? Ne dedi? Mevla görmüyor mu? Duymuyor mu? Ama mevla teala burada hikmet var. Bize duyuracak. Her şeyi şahitli yapıyor. Kayda geçiriyor. Kulum ne dedi? Hamide gösterce. Sana ham dedi. İnna lillahü İnna lirajiyoon. Biz Allah'a aitiz. Allah'ın kuluyuz. Ona dönücüleriz dedi. O zaman İbnül'i abdi beyten fil cenneti ve semmu beytel hamd. Kuluma hemen cennette bir köşk yapın, adını da hamd köşkü takın. Gördün mü? Kadın oradan kazandı. Zaten insan ben kapalıyım o açık diye ayrım yaparaktan kendini ondan üstün gördüğün anda bittin sen, bittin. Nasıl üstün görürsün ya? Süneydi Bağdadi Hazretleri müridiyle giderken, ışıklar sönük milletin teheccüd vaktinde, hey gidi gafiller dedi o yanındaki müridi. Sabah kadar yatıyorlar Şimdikiler sabahtan sonra da yatıyorlar Onlar yine sabah namazına kalkıyordular Teheccüdü kaçıra kaçırabilir O da onu yadırgıyor Cüneyt Hazretleri ne buyurdu ona dönüp Keşke sen de yatsaydın da Bu lafı demeseydin Niye kendini onlardan üstün gördün Bu kendini üstün görmek Ne kadar büyük tehlikedir ya Bak burada Tahir Efendi Hoca Efendi anlattı burada Bir tercüme ettik Bir kere içine Ebu Aybel İmam olurken böyle sanki içinden böyle ben hani cemaatin imamıyım diye biraz içinden geçmiş de daha bir daha imamlık yapmamış ya. Koca ebayübelen sari radıyallahu Allah hazretleri. Koca sahabi. Onun için mesele budur. Ama hakikaten ölüm sebepleri üzerimize her taraftan yağmaktadır. Yani arabada gidiyorsun zaten ecel teknesi ya. E ben düz gidiyorum. E sen düz gidiyorsun. Efendim öbürü tersten geliyor. Allah. Sağdan soldan zaten arabaya binen nasıl hayatta kaldığını ham desin. Adam alttan gidiyor üstten. viadükten araba düşüyor onun üstüne. Allah, araba araba. Oradan kaza yapıyoruz. Sol şerittekiler sağ şeritteki ölüyor ya. Allah. Ben böyle şeyler çok rastladım. Haberlerde olsun, yollarda olsun. Hayatımız yollarda geçti. Sağdan araba geçti sola. Yani bu kadar ölüm sebebi etrafımızda dolaşırken e şu anda ben check-up yaptırdım. Eee? E son check-up'ıma göre her tarafım zenit saati gibi işliyor. Vah sana bak. Zavallı bir içare. benden betersin. Ya Allah'a ne eksik sabah ağlamadan pat diye gidiyor ya. Ondanmış. A dört damarı tıkanlıymış. Eforda çıkmamış. Ya Allah Teala istediğini gösterir istediğini gizler Allah Teala adamın cenni takdir etti mi Sapa sağlam adam ölür Allah Teala adamın cenni tehdit etti mi onu yaşatmak murat etti mi her tarafı kurşun yara olan adam yaşar ya adam 20 kurşun bir, bir şey olduğu yok hala yaşıyor öbürü bir kurşundan ölüyor hem de duvarın arkasında onun için şimdi biz işimize bakalım anlaşıldı biz yolcuyuz Anlaşıldı biz ahiret yolcusuyuz, biz öleceğiz. Berat gecesi de listeye buluyor. Bak geçen sene beraattan yazılanlar, bu sene beraata birkaç gün kalarak hala vefat haberleri alıyoruz. Evet, demek ki devam ediyor. Şimdi beraat gecesinde yeni senenin dosyaları tutulacak. Ne kadar önemli bir hadise. İnşallah şimdi ben yazdıktayım tatildeyim diyeyim, yatsının cemaatini kaçırırsa, sabahın cemaatini beraat sabahında kaçırırsa, ondan sonra efendim... O geceki duaları, namazları, ibadetleri, sohbetleri, zikirleri kaçırırsa bu ne olacak ya? Demek garantisi var adamın bir daha seneye kadar rahat. Kenne kebil mudiy ila sabilik. Fakat jehel, fakat jedel mujehiz fi rahilik. Bi'i bi gasilin fista'jiluhu bi kavlhim lehu ifrag min gasilik. Sanki sen öldün de gitmektesin sonsuz yoluna. Cenaze hazırlayıcısı gelmiş. İşi ise seni uğurlama ve lem tahmil kefenin ve kutnın ileyim min kethirike evkaliilik yıkayıcı getirilmiş de acele davranması istenmiş kendisine hele yıkama işini çabuk bitir denmiş Sense götürememişsin ne azından ne çoğundan. başka bir şey oraya bir kefen ve pamuktan. Kefenle pamuktan başka bir şey götüremeyeceğiz. Bazısına kefende nasip olmuyor. Onun için Fakat medderricalu ileyke na'şa fente aleyhim memdudun bi tulik. Ve sallu thumma innehu mutadaa li hamlikem min bukuri Adamlar bir naaş uzatmışlar gerçekten sana sen de uzanmışsın onun üzerine uzunlamasına. Onlar namazdan sonra çağırmışlar birbirine seni taşımak için sabah ya da akşamların birinde Felemenna eslemu ke nezelte kabra ve menleke biselameti fi nuzulik anaka yume tedkhulu rahimu raufun bilibadi ala seni teslim ettiklerinde inmişsin kabrine kurtarıcın kimsenin bu misafirliğinde Oraya girdiğin gün yardım etsin sana orahim. O zorlu girişinden dolayı kullara çok rauf olan Rabbi Rahim'in ve Rabbi Kerim'in. Fe sevefe tujaviru'l mevtâ tûlâ. min ev tûlîk. Artık ölülerle komşuluk edeceksin uzun zaman. Artık ölülerle komşuluk edeceksin. Mezar komşuların olacak. Ev komşun, dükkan komşun, devreden çıkacak. Ölülerle komşuluk edeceksin uzun uzun. Bırak bana anlatma neymiş kısan ya da uzunun. Şimdi bana fuzuli işler konuşma. Şu şöyle olmuş bu bir el olmuş. Hava durumları şöyle. Euro böyle. Dolar şöyle. Amerika şöyle. Irak böyle. Tamam. Ve lakin şimdi sen öldüğün zaman bu haberlerin hiçbirisinin senin hakkında bir geçerliliği yok. Seçim olmuş kim kazanmış kim kaybetmiş. Maç yapılmış, kim kazanmış, kim kaybetmiş. Efendim, kim zengin olmuş, kim fakir olmuş. Kim kiminle evlenmiş, kim kimle nerede ne yapmış, kimin çocuğu olmuş, kimin kine olmuş? Bırak arkadaş diyor. Ukeyye laqad nasahhtuke festemi'li ve billahi isti'antu ala qabulik. Elestetara fi fi Kardeşim, arkadaşım dinle beni. Elbette sana nasihat ettim. Kabul etmen için ancak Allah'tan yardım istedim. Görmüyor musun her an ölümler gelmekte? Yakın dostunu ve kardeşini alıp gitmekte. Ne diyeyim sana? Kefa bil mevtu va olarak ölüm yeter ama ben ne anladım ki sen ne anlayacaksın? Böyle oyalanıp boyalanıp gideceğiz. Bir gün mezara ineceğiz. İşte beraat gecesi o yazı gecesi geliyor. Berat günü mutlaka oruçlu tutulması hadis-i ediliyor. Tabii en sonunda büyük tehlike Berat gecesinde affolmayanlar. Aman ya Rabbi Berat gecesinde affolmamak için ne büyük günahkar olmak lazım. O günahları da bir bir okuyup da sakınmak lazım. Onun için hadis-i şerifte Hazreti Ali ediyor. Bu hadis-i şerif İbn Mace'de var. de var. İdeal kanetle Leyletü'n-Nisfü'n Şaban, fakumû leylihâ ve sûmû yevmehâ. Şaban'ın 15. gecesi olduğu mu gece ibadetle geçirin. Gündüzünü oruçlu geçirin. Allah Tebaarıkü Tengalaya dünya güneş batar batmaz Allah Teala birinci at semaya iner Allah bizim gibi inmekten çıkmaktan münezebetir Feyzi, bereketi nuru tecelliisi özel olarak nüzül eder. Fakülülahmi müstakfirin yok mu af isteyen bu gece affedeyim elhami yok mu rızık isteyen bu gece rızkını takdir edeyim elhami yok mu bir belaya çarpılan ona afiyet ve şifa vereyim? elakide yok mu yok mu yok mu yok mu? Hatta atlo elfajru. İmsak atıncaya kadar. Yani şu anda imsak dört buçuğu e, geçti. Geceler biraz uzuyor. Bunda da faydamız var. Çünkü biraz uzadıkça imsaka kadar dua kapısı kapanmıyor. Fela esel vehadün illa utiye. Kim ne isterse mutlaka verilecek. Allah'ın huzurundan. Celle Celaluhu berat gizisi kimse e, boş dönmeyecek. Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o gece hakkında birçok hadis-i şerifleri var, rivayetleri var. İnşallah sizler Namazlar ihmal edilmesin. Burada namazdan rivayet ettik. Onun için İsa Aleyhisselam bir dağda dolaşırken nur gibi parlayan bir kayaya rastladığında etrafında döne döne hayran olunca Allah Teala buyurdu ya İsa, leke Ey İsa ister misin sana bundan daha acayip bir ayet ve mucize göstereyim? İsa Aleyhisselam olur ya Rabbi dedi. Kaya yarıldı. İçinde bir zat, elinde bir asa, yanında bir üzüm asması. İşte dedi bu benim her günkü rızkımdır. O kayanın içinde Allah ona bir salkım üzüm veriyor. Onda da öyle bir kalori var, o mübarek üzümde Bir salkım o adam bir gün yeter. İsa Aleyhisselam dedi, bu kayanın içinde ne kadar zamandır Allah'a ibadet etmektesin? Dedi, 400 sene oldu. Allah. İsa Aleyhisselam dedi, Ya Rabbi bu kulundan daha üstün bir kul yarattığını sanmıyorum. Allah Teala buyurdu, Levenne raculemin ümmeti Muhammedin. Etrakiye şer 400 sene Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinden bir adam Şaban ayına kavuşurda 15. gece Ferahat namazı kılarsa işte o kul benim indimde bu 400 sene ibadet eden kulumun bütün ibadetlerinden daha faziletlidir. İsa aleyhisselam şaşırdı kaldı Muhammed'in keşke ben ümmeti Muhammed'den olsaydım dedi ve duası kabul olduğu için şu anda ölüm tatmamıştır. Ehli şünnet itikadına göre. ikinci kat semada diridir. Ve kıyamete yakın inecektir. İslam'ı dünyaya hakim edecektir. İşte bu duanın kabulünün bereketidir. 12 bin peygamber müracaat ettiler. İsa aleyhisselamın duası kabul edildi. E, Ali ibn-i Ebi Talip vaat edilen bir 14 lekat vardır aman ya Rabbi. O da 20 haç sevabı veriyor ya. 20 sene makbul oruç. 20 makbul haç sevabı veriyor. Aman ya Rabbi aman. Sabahında da oruca niyet eden Geçen seneyi de oruçlu tutmuş, geçirmiş Gelecek seneyi de oruçlu geçirmiş sayılıyor Tane namazlar 148'lerde böylece o namazlar Duhan suresi okunmalı Zaten Tirmizi hadisidir Dukan suresini herhangi bir gece okuyan 70 bin melek sabaha kadar onun günahları için Mahfet talep eder e Böylece Dukan suresi Berat gecesinden bahsettiği için O gecede okunursa 3 sayfedir Ama okunması halinde Geçmiş bütün günahlar affolacağı Hadis-i şeriflerde beyan edilmektedir Beraat gecesinin duaları var. Ne dualar ne dualar. Aman ya Rabbi. Secdede yapılacak dualar var. İlk secdede yapılacak dua var. Secdedele ki sevadi ve hayali diye başlıyor. 166. sayfede. Allah amele muvaffak eylesin. Ezberlemek nasip eylesin. İki secde arasında. Hoca o uzun gidiyor biraz ya. Benim ona gözüm kesmiyor. E ne yapalım ya. Bari namaz dışında yap. Ama bu iki secde arasında dua olmaz Berat gecesi, teheccüd, hacet namazı, berat namazı kılarken... İki secde arasında Allah'ın ve hebli kalben takiyen, nakiya minnes beriyya la kafiran ve la şakiyya. Çok güzel muazzam bir dua muhteşem. Allah'tan ne kalp istiyorsun ya. Ondan sonra ikinci secdeye bulacak dua 169. sayfede. Secdede tekrarlanması emredilen dua. Bu muazzam bir duadır. Cebrail aleyhisselam geldi ve emretti. Ümmetine de duyur dedi. Efendimiz Aişe anamıza emretti. Cebrail aleyhisselam bana bunları iyi öğren. Ümmetine öğret. Bana Cebrail Aleyhisselam bunları secdede tekrar tekrar söylemem emretti buyurdu. Eûzu bi'afike minu'kubetike. Eûzu Ve ve Ve önünde ferâhat gecesi var. Sen önünde ölüm var, kabir var, mahşer var, sonsuz ahiret var. İki gün daha yaşayıp yaşamayacağın belli olmayan bir hayat için ömür sermayeni tüketiyorsun. Ne kadar mesai sarf ediyorsun? Hadi helalından dünya için kazandığın, çalıştığın, çoluk çocuğun nafakası, sadakan olsun. Ama senin dizilerle, filmlerle, eğlencelerle, oyunlarla, çalgılarla, çengilerle ne işin var ya? Ne işin var önünde mezar olan adamsın ya? Şunları hazırlasana, şu duaları ezberlesene, birinden amel etsene ya. Ahirette yüzüne hak olsun. Allah dostları evliya, allah Kiram hazaratı bunu yapmışlar. Ben istiyorum, ben sizi çok seviyorum. İstiyorum bütün Müslümanlar saadet üzere olsun, hayırlı kazalar, kaderler nasip olsun. Ben beni dinleyenleri çok severim. Neden? Aramızda hukuk oluşuyor. Siz dünyanın neresinde olsanız da şimdi bizi dinliyorsunuz. Bir sohbet hukukumuz var. Dolayısıyla ahirette de hak ve hukukumuz var. Birbirinden paylaşıyoruz. Bu kadar ilmi konuşuyoruz. Onun için ben sizi Allah için çok seviyorum. Bütün Müslüman kardeşlerimi çok seviyorum ama sizi özellikle çok seviyorum. Çünkü aramızda hak hukuk gelişiyor. Bana Allah böyle bir sevgi vermiş. Onun için ben senelerdir, 30 senedir kürsülerde cemaatimle hiç ayrılmadım, bırakmadım, sözümde durdum, hasta, söker, efendim, yağmur, çamur, kar, bayır demedim. Yani hakikaten Müslüman cemaate Allah için dinleyenlere, dinlemeye gelenlere şimdi pek gelmek gitmek de lazım olmuyor artık. Yani düğmeyi çevirmek yeterli oluyor ya. Bu kadar kolay Allah imkan verdi. Benim size bir sevgim var. Onun için istiyorum ki Allah başınıza bela göndermesin. Allah belanızı kaldırsın. İnşallah onun için Allah dostlarının bir tarifesini veriyorum size. Beraat gecesi sayılanlar madde maddeye bulacak. O zaman bütün istekleri yerine gelecek inşallah. Akşam namazından sonra her rekatı bir fatiha altı ihlas okunarak. A altı rekat namaz. iki her iki rekat selamından sonra birer Yasin Şerif. Yani üç Yasin eder. Birinci Yasin'de ömrüne berekete niyet edeceksin. Allah hayırlı uzun ömür versin. Müslümanlar sağ olsun, var olsun. Yaşayın hepiniz de İslam'ı yaşatın. Secde edenler Allah diyenler yaşasın. Ondan sonra İkinci Yasin'deki niyet, rızkıma bereket ve belaları def etmeye niyet. Rızkım bol olsun, bütün belalar üzerimden def olsun. Üçüncü Yasin'deki niyet, insanlardan istiğine, Allah kimseye muhtaç etmesin, çok zordur muhtaç olmak. Hüsnü hatime, imanla güzel bitiş ve kelimeyi i tevhid ile gidiş, iman nasip olsun. Ondan sonra üç Yasin bit, altı ne namaz. Ee, ve üç Yasin bittikten sonra berat gecesi duası. Bu dua kaç kere okunacak? On kere okunacak. Dua uzun değil. Ya ben size açık açık tarife veriyorum ya. Bir börek yapılacak diye. O kadınlar nasıl bir öyle tarifeleri alırlar, yazarlar, çizerler? E ne var ya? Burada sen ebedi kurtuluşun var. İnsan bunu not alır. İlahi cüdüke delleni aleyk. Ve ihsanuke evsaleni ileyk. Ve keramuke karra beni ledeyk. Eşküüleyke ma la yeğfâ aleyk, ve ma la yeğsûr aleyk diye başlıyor. O, o beraat gecesindeki en büyük tecelli hürmetine. Ne kadar bela varsa kaldır. Allah'ım fakir yazdıysan sil. Allah'ım darda yazdıysan sil. Allah'ım mahrum yazdıysan sil. Allah'ım bedbaşçaki imansız ölecek kötü kul yazdıysan sil Allah'ım. Sil fakirliğimi de sil, darımı da sil. Bedbaşlığımı da sil. Levhü mahfus senin elinde. Ümmül kitap senin elinde Meleklerin defterleri dosyalar senin elinde Her şey senin elinde Beni sa'id yaz Bahtiyar yaz Rızkı bol yaz Hayırlara muvaffak yaz Kur'an senin Kelam senin Kavlin hak Sen buyurdun Estaizu billah Yemhullahu ma yeşâ Ve yuzbit Ve Allah dilediğini siler, istediğini yazar. Kim karışır ya? Aslı kitabın aslı da onun elinde. Düşkası da onun elinde. Hepsi onun elinde. Bu duada Allah'ım ya Rabbim bildiğimiz bilmediğimiz, senin bildiğin bizim bilmediğimiz bütün belaları biz bu mübarek gecedeki tecelliler hürmetine kaldır. Allah'ım en aziz, en kerim sensin. Salevati ile bitiriyor. Ne dua? Bu daha çok acayip manaları var. Ben hepsini okumadım. Bu duayı hepinizin yapmasını Allah rızasını istiyorum. Niye? Sizin iyiliğiniz için istiyorum. Bir daha seneye kadar bela bulmamanız için istiyorum. Çolunuzda çocuğunuzla afiyetle yaşamanız için istiyorum. Çünkü sizi Allah için seviyorum i̇bn Abbas rivat ediyor bayram günleri, cuma günleri, aşure günleri, beraat geceleri... ...ölülerin ruhları kabirlerinden çıkar. Evlerinin kapılarına gelirler. Bizi hatırlayan biri var mı acaba? Bize rahmet okuyan kim var acaba? Bizim garipliğimizi aklına getiren de bulunur mu acaba? Ey bizim evlerimize yerleşenler! içindekilerle geçinenler! Geniş odalarımızda ikamet edenler! Biz ise en dar mezarlardayız! Bizim amel defterlerimiz dürülmüş... Sizinkiler ise açıktır Artık bizim yalnızlığımızı ve ihtiyacımızı düşünmeniz gerekmez mi? Çoluk çocuk torun tozpa bırakıyorsun. Onun için ölmüşlerimiz, dedelerimiz, nenelerimiz, atalarımıza. Dua edelim ölüleri unutmayalım. Hatırlayalım, kapılarımızdan boş döndürmeyelim. İnşallah Rahman berat gecesinde salavat-ı ve okumalı. Allahum salli ala ruh seyyidina Muhammedin fi arwahı salli ala cesd seyyidina Muhammedin fi el-esal salli ala kabr seyyidina Muhammedin fi kubur bu öyle bir salavat-ı şerifedir ki beraat gecesi yüz kere okuyan adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i rüyasında görme şerefine dolayısıyla şefaatine nail olur. Beni gören hakkı görmüştür diyor. Beni görene şefaatim vacip olur diyor yahu. Yüz kere bu dua kursa Allah'ın izniyle Resulullah buyuruyor beni hak peygamber olarak gönderen Allah için söylüyorum. Her kim Berat gecesi bana salavat getirirse Bütün nebilerin, rasullerin Meleklerin ve bütün insanların Sevabına nail olur diyor ya Bu salavat yüz kere okunmalı Ya Berat gecesi çok iş var ya Aman aman aman aman inşallah Sürme çekmeli gözlere Erkekler de çekiyor sünnettir Efendim İki gözünüzün birine üç kere Diğer göze iki kere Sürme çekerseniz Berat gecesi Allah göz hastalıklarından muhafaza edeceği Daha neler hele gündüzünde neler var Gündüzünde neler var orucu var Berat gününün nafile namazı var Berat günü yemek pişirmek Hanımlar berat günü yemek pişirirken Akşama iftarlık hazırlarken et pişirirsiniz Yanında da hububat pişirin diyor i̇şte Neyse bezelye gibi böyle fasulye gibi taneli şeyler Her taneye karşılık on bin sevap alırsınız On bin günah silinir on bin derece yükseltilir Suyunu biraz da fazla katarsanız da fakir konu komşunuza da verirseniz sevabınız kat kat olur. Erzak alın. Berat günü harriku ve'iyetukum Berat günü yani önümüzdeki salı gün. Evlerinize kabınızı çanağınızı hareket ettirin, oynatın biraz. Kapları çanakları boşsaklamayın. Feennallahi yubarikulakum fima ve'itukum fi O gün kaba çanağa koyduğunuz alıp da alışveriş yapıp ticaret even rızık getirdiniz evinize. Kaba çanağı koydunuzsa Allah bir daha seneye kadar bereketinizi eksik etmez. Böylece sadece kendimizi düşünmeyelim. Allah için bütün insanları sevelim. Onları da uyaralım, uyandıralım. Bir sene üzülmeyelim sonra. Bir mübarek geceyi ihya edelim. Bir sene rahat edelim diyoruz. Rahman. Lale Gül'ün sitesi var. Lale Gül işte internette.com diyorsunuz. O sitelere girdiniz mi? İnternet adresiyle ve efendim uydu frekansları adreslerini alırsınız. Bunlar sizin e, kolayca ulaşabileceğiniz işler. Cennet kanalına inşallah ebedi ahiret saadetini bize öğreten bu kanala dikkat edelim, ehemmiyet verelim. Herkese ulaşalım, ulaştıralım ki Allah da ki hayırlı muratlarımıza ulaştırsın. Baksın ki biz acıyoruz insanlara, Rabbim de bize acısın. Siz yerdekileri acıyın, gökteki melekler de size acısın. Son duamız Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hemek olsun. Gönül sohbetleri. Ahmet M